Bu devredeki hades de hükmî kirlilik halidir. Bunu şunun için söylüyorum. Sık sık zaman zaman işte bu zamanda yemek pişiren kadının yemeği yenir mi ve benzeri gibi şeyler söylüyor. Böyle şey düşünülmez. Bu da hükmi dediğimiz hades halidir. En kısa nifasın en kısa süresi yoktur. Ne kadar gerçekleşmişse ona bakılır. Bir gün olabilir, iki gün olabilir, üç gün olabilir, kuru doğumda olabilir. Yani kan gelmeyen doğumda olabilir. Bu var. En uzun süresi Hanefilere ve Hanbelilere göre kırk gündür. Enes radıyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şerif de şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Luhus'a kadın için 40 günlük bir süre belirlemiştir. Ancak daha önce kanı kesilip temizlenen hariç diyor. Yani daha önce olabilir. Ne demek bunun? Barajın sonu 40 gündür demek. Bu hadis-i şerif İbn-i Macer'in taharet bölümüne geçiyor. Lüzumlu bir bilgi daha. El ve ayak gibi organları ağzaları belirmiş çocuğun düşmesi ile de nifas gerçekleşir. Organları belirmeden düşmüş yani pelta halinde düşmüş çocuğa nifas hükmü uygulanmaz. Ondan sonra gelen kan ne istihaza kanı kabul edilir nifas kanı kabul edilmez. Yani nifas kanı kabul edilmesi için ya doğumun olması lazım, ya azaları belirmiş olan çocuğun düşmesi lazım. Ondan sonrası nifas kabul edilir. Bir şey daha. İkiz doğumlarda nifas hangi doğumla başlar? İlk doğumla mı, ikinci doğumla mı? Şimdi işte özellikle de tüp bebek sebebiyle 300-400 doğumlar çoğalmaya başladı. En son çocuğun doğumuyla mı ne zaman başlar da? İkiz doğumlarda nifas süresi Hanefi alimlerine göre ilk doğumla başlar. Şafii alimlerine göre son doğumla başlar. Evet. Tamam. Bu açık net. Bir şey daha. Nifasta da hayus hükmü uygulanır. Yani o guslu gerektiriyorsa bu guslu gerektirir. Onun yapamadığı şeyleri bu da yapamaz, onun yapabildiği şeyleri bu da yapar. Yani nifasın hükmü eşittir, hayzın hükmüdür. Anlaşıldı? Tamam. İstihazah. Damar çatlaması veya herhangi bir hastalık sebebiyle rahimden gelen kana denilir. İstihaza kanı, diğer özür kanları gibidir. Hükmü de özürlü insanın hükmüdür. Yani ne olacak? Vakit girdikten sonra abdest alacak. Özürlü de neler anlatmış, neler paylaşmışsak, bu insanda nedir? Özürlü insan gibidir. Hükmü özürlü hükmüdür. Sahabi hanımlardan ikisi daha çok ile maruf ve meşhurdur. Bir tanesi Fatıma Binti Ebi Hubeyş diye bir kadıncağız. Müttaki bir kadındır. Devamlı karaması gelmeden önce düzenli adet gören bir kadındır. Mu'tade dediğimiz düzenli adet gören bir kadındır. Peygamber Efendimiz ona ne diyor? Adet günlerin geldiğinde diyor namazı bırakırsın. Adet günlerin geçtiğinde yıkanır, abdest alır, namazlarını kılmaya başlarsın diyor. Uygulama olarak bize rivayetleri gelen hakkında gelen şeydir. Düzenli olduğu için. Birisi daha vardır. Yine istihazayla meşhur olan Hamne binti Cahş. Hamne binti Cahş. Hamne kim? Bilen var mı? Ön bilgisi olan var mı? Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşi, yani Resulullah'ın balduzu. Bitti mi? Bitmedi. <gülüyor> Hazreti Hamza'nın yeğeni, Uhud'da şehit olan Abdullah binti Cahş'ın kız kardeşi. Bitmedi. <gülüyor> Mus'ab ibni Umeyr'in hanımı. Evet. Hatta yani Gerçekten ibret verici bir hadise. Biliyorsunuz Uhud'dan en büyük kaybı yaşayanlardan bir tanesi Hamnedir. Kendisine Hazreti Hamza'nın şehitliği haber veriliyor, gözyaşları dökülüyor. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun diyor, sabrediyor. Kardeşi Abdullah'ın şehadete haber veriliyor, sabrediyor. Musab'ın şehadete haber verince feryat ediyor. Peygamber Efendimizin de dikkatini çekmiş. Bir kadın için kocasının yeri bakın başka demiştir. Şey olarak. Dolayısıyla o hamledir. Dolayısıyla onlardan bize geliyor. Yani bilgiler. Hükmü, tekrar ediyorum. Özürlü hükmüdür. Fatıma binti Ebi Hubeyş ile ilgili hadisler Buhari'de de vardır. Müslim'de de vardır. Hamle binti Cahş ile ilgili hadis Tirmizi'de var. Evet. Şimdi bundan sonra namaza başlayacağız. Başlamadan önce sizin meseleyle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Daha sonra hem bilgiyi paylaşın. Hem de burada pek dediğim gibi not aldırmayayım ben hızlı ilerlesin diye. Ama ben buraya vereceğim. isteyen bilgisayardan alabilir. Veyahut da kendilerine postulattırabilir. Evet. Bunu ne demiştik? hadesti iken yapılıp yapılmayacak şeyler sadece yani hayız halinde değil veya nifas halinde değil, hadesle ilgili abdestsizlik halinde, cünüplük halinde, hayız halinde, nifas halinde neler yapılıp neler yapılamayacağı ilgili bize ulaşan naslardan bir derleme şimdi e, duyacaksınız. Dolayısıyla onları değerlendireceğiz ve bunlar bize bilgi verecek. İlk önce birincisi namaz ve oruçla ilgili olarak geliyor. Namaz ve oruçla ilgili. Bunlardan birincisi Hazreti Ayşe'nin hadisidir. Bu hadis biliniyor. Muade isimli bir kadıncağız. Muazın müennesi Muade'dir. Muade isimli bir kadıncağız Ayşe validemize neden diyor? Hayızlı olan bir kadın orucu kaza eder de namazı kaza etmez diyor. Ayşe validemiz karşı soru soruyor. Diyor. sen haruralı bir kadın mısın? Harurallar yerli yersiz çok soru soran bir meselenin ıcığını cıcığını hep dideleyen gruptur. Hariciler buradan çıkmıştır. Hariciler temel olarak haruralıdırlar. Ayşe validemiz takılıyor Yani neden diye böyle sorduğu için. Ama kadıncağız hayır diyor. Değilim ama diyor. Merak ediyorum. İkisi de ibadet. Birisini kaza etmemiz emrediliyor, diğerini kaza etmemiz emredilmiyor. Ayşe validemiz buna cevap veriyor. Ne diyor cevabında? Biz bunu diyor Allah Resulü devrinde Resulullah hayattayken yaşardık. Allah Resulü bize orucu kaza etmemizi emrederdi, namazı kaza etmemizi emretmezdi. İşte bu kadar manasına. Yani Allah Resulü böyle emrediyor, Bitti. Bu aynı zamanda hepimize yani bugün içinde bir ikaz olsa gerektir. Neden Allah Resulü böyle yani hikmeti araştırırız ama Allah Resulü'nü Cenab-ı Allah ı muhasebeye çekme ne hakkımız ne yetkimiz ne de küstahlık etme. Kendimize verilen böyle bir değer veya yetkimiz yok. Bunu sık sık günümüzde yapıldığını görüyoruz. Ayşe Validemiz tekrar ne diyor? Bunlar Resulullah devrinde yaşanıyordu diyor. Allah Resulü bize orucu kaza edin diyordu. Namazı kaza etmeyin diyordu. Biz de böyle yapıyorduk. Bitti. Şimdi yalnız burada şöyle bir şey var. Yeni iddia efendim. Gördüğümüzdeki yeni iddia. Oradaki kaza kaza manasına değildir. Nitekim ayet-i de, de namazı bitirdiğiniz zaman kadaytumuz salat ediyor. Ve iddia kadaytum ifadesi kullanılıyor. Eda manasındadır, yerine getirme manasınadır. Nereden çıkarıyorsunuz? Kaza manasını Ayşeval Demir şöyle demek istiyordu. Hayızlıyken orucu tutun ama namazı kılmayın demek istiyordu. Bu, bu manadadır diyordu. Biraz sonra gelecek. O manada değil bu manada. Dört dörtlük bu manada. Başka bir manada değil. Yani kaza etmesi. Kaza ne deniyor? Bir e, ibadeti vaktinden, vakti çıktıktan sonraki bir zamanda yerine getirmenin adıdır. Kaza. Ve burada Ayşe Validemiz'in söylediği de bu mana yadır. Kendisi daha sonra izah edecek, deliller devam ediyor. Bu birinci hadis-i şerif buydu. Bu hadis-i şerif müttefakun aleyhtir. Yani Ayşe Validemiz'den gelen bu hadis müttefakun aleyhtir. Buhari'de var, Müslim'de var. Farklı lafızlarıyla beraber daha birçok kaynakta da var. Şimdi Nese'i'den gelen bir rivayette, İmam-ı gelen bir rivayette validemiz şöyle diyor. Resulullah zamanında adet görüyor, devam ediyorum, sonra temizleniyorduk. İyi dikkat edin. Bu esasen bir öncekinin ne manasına? Şey. Adet görüyor, sonra temizleniyorduk. Bize orucu kaza etmemizi emrediyor, namazı kaza etmemizi emretmiyordu diyor. Anlaşıldı? Ifadedeki fa dikkat edin. Tekrar tekrar ediyorum. Temizleniyorduk, temizlendikten sonra kaza etmek bugünkü manadadır. Anlaşıldı. Dolayısıyla ona kapatıyor. Başka da var. Bu onunla bitmedi. Başka da var. Bu neseyinin saum oruç bölümündedir. Müslim hadisi şu başlık altında alıyor. Babu ı vücub-ı gada'yı saum alel salah. namaz dil orucu kaza etmeyle ilgili bölümün altında alıyor. Başlık bunu atıyor. Bu başlığı atıyor demek. İmam-ı Müslüm Rahimullah. Bunu bugünkü kaza manasında anlıyor ve hadisede o başlığın altına yerleştiriyor demektir. Evet. İmam Neseyi hadisi, vad u siyam anil hayız, hayızlı olanın üzerinden hayızlıyken orucun düştüğüne dair bölüm diyerek adlandırıyor. O bölümün altında alıyor, o da onun konuyu yani adetli insanın o halde oruç tutamayacağını nasıl anladığını, ne şekilde anladığını, nasıl başlıklandırdığını Gösteriyor. Devam ettik, bitmedi. Bu neydi? Daha birinci hadisimizde bu konuyla ilgili. İkinci hadis. Kadınlar hakkında bilgi veren ucunca bir hadisin bir bödedilimi şöyle: Takudu ihda hune şatra omrihe. Kadınlardan, kadınlardan biri her bir kadın, her bir işte Adem kızı diyelim şey olarak oturur. Şatra ömrihe ömrünün bir diliminde la tasumu oruç tutmaz ve la tusalli namaz kılmaz. Neye katsa adet haline kast ediyor. Ne diyor? La tasum diyor. Oruç tutmaz diyor. Anlaşıldı? Sizden birinin ömrünün bir diliminde adetliyken yani namaz kılma oruç tutmana oturur. Hadis Ahmet İbni Hanberi müstehidinde var. Bir başka müstehaza hadisi deminkiyle ilgili Fatıma binti Ebi Hubeyş ile ilgili olan hadislerden birisi geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Efendimiz devamlı kan gelen Fatıma binti Ebi Hubeyş isimli sahabi hanıma verdiği cevap içinde şu ibare var. El müstehadatu <gülüyor> İstehazalı kadın Tedaus salate Namazı bırakır kılmaz Eyyami <gülüyor> akra'ihe Hayızlı günlerinde namazı kılmaz daha sonra yıkanır ve tusallî namazını kılar. Dolayısıyla burada istihaza kanı gören bir kadının namaz kılamayacağı o haldeyken var. Şimdi hayz diyen namaz kıldıran da var, eden de var. Hadisi Ebu Davud süneninde de nakleder. Ebu Sa'idin'il Hudri'den gelen bir hadis-i şerif. Bu da uzun bir hadisin bir dilimi, sadece bize lazım olan dilimini alıyorum. ''Eleyse ida hadat'' Bir kadın hayız gördüğü zaman ''Lem tusalli ve lem tasum'' Bir kadın hayız gördüğü zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz. Böyle değil mi? diyor. Karşı soruyu soruyor Peygamber Efendimiz. Böyle değil mi? diyor. Dikkat edin. içerisinde namazın kılmayacağına da vurgu var. Orucun tutulmayacağına dair de vurgu var. Bunlar nereden çıkarılıyor? Buradan çıkarılıyor ve bunun gibi diğer hadislerden çıkılıyor. Bu hadis-i şerif Buhari'nin hayız bölümündedir. Tamam? Umde müellifi Buhari'nin şarihi Umde müellifi el-Ayni Daha doğrusu fihi nasun ala en el-hayz olan bir kadından orucun ve namazın farciyetinin düştüğüne bu hacis hadiste açık delil vardır diyerek Konuyu o şekilde izah ederek yoluna devam ediyor. Tamam, bu dördüncü mü oldu? Devam ediyorum. Beş. Ayşe Valdemizden gelen bir bilgi, işte bu bilgi, haydı, a, kaza kelimesinin o gündeki vaktinden sonra eda manasına geldiğini Ayşe Valdemiz'in de uygulamayı böyle yaptığını dört dörtlük anlatan bir rivayettir. Ne diyor Ayşe Valdemiz? İnkereleyekun aliyye sıyam min Ramazan Ramazan ayından üzerimde oruç kalırdı. Neden kalırdı? Adetli olduğu için kalırdı. Fema aklıhi onu kaza edemezdim. Fema aklıhi atlihi kaza kendine edemezdim. Hatta yeci e Şaban Şaban ayı gelinceye kadar diyor. Dedi şu Ayşe validemiz oruç tutansa oruçtan bir insandır ama pazartesi ve sünnet oruçlar tutuyor. Ne diyor? Kaza orucumuzu zaten tutarım. Bugün yarın, bugün yarın derken diyor bir baktım diyor. Şaban geliyor. Geçmeden Şaban ayında tutardım diyor. Tekrar ediyorum. Hadis ne, ne diyor? Üzerinde Ramazan'dan oruç kalırdı. Tutamazdım, tutamazdım. Bakmışım Şaban gelmiş, Şaban ayında tutardım. Bu o adetliyken oruç tutmadığının, sonra onu kaza ettiğinin, kaza kelimesinin vaktinden sonra namazı e, orucu tutma, namazı kılma manasına geldiğinin birinci asırda sahabi devrinde de bu manaya kullandığının açık ve net delilidir. Tamam. Ayşe validemizin bu rivayeti Süneni Neseyir'in savun bölümünde gelir. Bu hem orucun kaza edicinin hem de kaza kelimesinin, tekrar ediyorum ifadesin bugünkü manada kullanıldığına delildir. Nitekim zaten daha önce söyledim zannediyorum İmam Ebu Hanife Rahimullah 80 yılında dünyaya gelmiş bir insandır Hicri 1. asırda. İmam Malik rahmetullahi aleyh 93 yılında dünyaya gelmiş bir insandır daha Hicri 1. asırda. İmam-ı Şafi rahmetullahi aleyh 150 yılında dünyaya gelmiştir 2. asrın ortalarında ve bu insanlar bu kelimeleri kullanmışlardır. Nokta nokta nokta devam etmiyorum. Şimdi bu birincisi ne ile ilgiliydi? Namaz ve oruçla ilgiliydi. Şimdi Kur'an'a dokunmakla ilgili olan hadis-i şerif geliyor. Hadisi nakleden Hakim İbni Hizam. Hakim İbni Hizam hadisi diye biliniyor zaten hadis. O, o anlatıyor, kendisi anlatıyor. Lema ba'teni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz beni ilal Yemen, Yemen'e gönderdiğinde şöyle buyurdu. Lâ temessilü'l-Kur'ân ve ve Kur'an'a ancak temizken dokun diyor. Şahsına emir veriyor. Bunun manası sen Yemen'e gidiyorsun. Oradaki insanlara örnek olacaksın. Kur'an'a temizken, abdestliyken dokun, başka zaman dokunma. Orada da bunu uygula demektir bunun manası ama şahsına diyor. Hadisi ha ha ha Hakim müstedrikinde naklediyor. Ayrıca Tabarani Darakutni ve Beyhaki de aynı hadisi rivayet ediyor. Tamam? İkincisi Amr İbn Hazm hadisi. Bu neydi? Hakim İbni Hizam hadisi diye diğeri Amr İbn Hazm hadisi var. Ebu Davud rivayet ediyor. "La yemassuhu illa tahir." Bu genel manada rivayet. Kur'an-ı Kerim'e ancak temiz olan dokunur diyor ifadesi. Anlaşıldı. La yemessül Kur'ane illa tahir. Şimdi sadece ayet-i kerimeden alınmıyor hüküm. Ayet-i kerimeden dolaylı alınıyor. Bunu söylemiştim. Direkt hüküm ifade eden hadisler bunlardır. Üçüncü bir şey geliyor. Bu son derece önemlidir şey olarak. Abdurrahman ibni Yezid isimli bir tabi anlatıyor. Abdurrahman İb İbni Yezid isimli bir tabi anlatıyor sahabinin anlattığı son derece önemli. Çünkü sahabiden anlatıyor. Anlatışı şöyle. Künnâ ma'a selman. Selman radiyallahu ile birlikteydik. Beraber oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Selman Allah Resulü'nün bir sahabesi olarak onlara bilgi veriyor, aktarıyor ve o insanlar Allah Resulü'nün bilgili, ilim, irfan dolu bir sahabesini yakalanmış, Ondan istifade etmek için çırpınıyorlar. Çevresine halk olmuşlar, konuşuyorlar. Bir başka ifadeyle soru yağmuruna tutuyorlar. Selman radıyallahu anh bilgini onlarla paylaşıyor. Böyle bir durumda fe haraca, Selman radıyallahu anh yanımızdan ayrıldı. fe gada hâcetehû ihtiyacını giderdi. ثümme câe sonra geldi. Gerisin geri geldi. fe ben kendisine dedim ki diyen şahsı anlat, bize hadisi anlatan ya Ebu Abdillah, ey Abdullah babası künyedir. Künyeyle hitap hürmettir. Dolayısıyla hürmetkar bir ifade kullanıyor. Bu ona gösterdiği yakınlığı da gösterir. Lev tavatta'a de keşke abdest alsan. Neden keşke abdest alsan diyorlar ona. Leallene nes'eliku an eyyetin sana soracaklarımız içerisinde ayetler de var. Yani tabi alimleri, bu insanlar nasıl düşünüyorlar o güne kadar? Bu çevredeki insanlar ezbere okurken de ayetler abdesti olurmalıdır. Anlaşıldı? Düşüncesi bu. Ne diyorlar Selmana? Ya Eba Abdillah diyorlar. Keşke diyorlar abdest alsan biz sana ayet de sorabiliriz. Anlaşıldı? Ne diyor Selman radıyallahu anh? Cevabı çok önemli. İnni lest emessuhu. Ben ona dokunmuyorum ki diyor. Yani dokunmak için abdest gerekli, ezbere okumak için gerekli değil. Biz işi gevşetmeye çalışıyoruz. Tabi bakın yani ezbere bile abdest okunmalıdır anlayışıyla hadiseye bakıyorlar. İkimiz arasında herhalde böyle bir fark var. Ama Selman radıyallahu anh bilen insan onlara ve bize de öğretmiş oluyor. İnni lessehu ben musafe elimi almıyor ona dokunmuyorum ki innehu la yemassehu illa mutahharun ona ancak temiz olanlar dokunur diyor. Çok açık, çok net, çok berrak bir ifade. Bu hadisi şerifi Kutni rivayet ediyor. Sahih olduğunu söylüyor. Nasbu'r-raye naklediyor. Nasburraya hadis tahrici'nin dört dörtlük bir kitaptır. O da hadisin sahih olduğunu söylüyor. Anlaşıldı bu hadisenin. Bu neydi? Üçüncüydu. Dördüncüsü, hepinizin bildiği hadise, bu tam delil olmaz ama o anlayışın zihinlerde var olduğunun ifadesidir. Fatıma binti Hattab'ın, kim Fatıma binti Hattab? Hz. Ömer'in kız kardeşi. Hazreti Ömer'in İslamiyeti e sırasında Hazreti Ömer'in e davranışı. Hazreti Ömer radiyallahu anh hışımla geliyor. Ayak seslerinden Hazreti Ömer'in geldiği anlaşılıyor. Yürüyüşü bile bilinirmiş. Yani yürüyünce yer sarsılı, sarsılırdı diyorlar. Ata binişi de öyledir. Yürüyüşü de öyledir. Şehirler. Daha sonra bir kadıncağız var. Genç bir delikanlı var. Sünepe sünepe yürüyor. Genç böyle mi olur diyor. Delikanlı değil. Böyle mi olur diyor. Ömer yürürken yer sarsılırdı diyor. Yani Dolayısıyla ne, Hazreti Ömer'in gelişinden tanıyorlar. İçeride Taha suresinin ilk ayetlerini okuyorlar. Taha suresinin ilk ayetlerini getiren kim? Habbab İbni Erat radıyallahu anh. Hemen Habbab'ı saklıyorlar. Çünkü hışım ona yöne, yönelebilir. E, dolayısıyla Habbab radıyallahu anh köle ve kendisini savunması zor. Onu saklıyorlar. Sonra da ayeti gerimeleri saklıyorlar. İçeri girer girmez Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ile girişinin önüne kimi Said İbni Zeyd radıyallahu anh çok nezik bir insandır. Aşeri mübeşşeredendir. Çok kıymetli bir insandır. Unutulmaması gereken bir insandır. Hep unutulanlardandır ne hikmetse. İlk Müslümanlardandır. Habbab İbni Eret'le aynı gün Müslüman olmuşlardır. Birbirlerini çok severler. Ve Habbab en çok bunların evine sığınır. Niye kendi evciyiz yok? Bunların evi ona Mümin bir ev olarak kucak açmış bir evdir. O günde oradadır. Dolayısıyla Said İbni Zeyd Ömer'in hışmının önüne geçmek istiyor. Ama Ömer'i durdurmak kolay değil. Vurduğu gibi eniştesine yere yıkıyor. Bu sefer kendi cinsinden biri önüne geçiyor. Fatıma. Fatıma'ya da bir tokat indiriyor. Ama o tokat Fatıma'yı durdurmuyor. Burnundan kan boşanıyor. Ama Fatıma radıyallahu anh ne diyor? Ömer elinden ne geliyorsa hepsini yap. Biz Allah yoluna düştük. Resulüne iman ettik. Geri de adım atmayacağız diyor. Hani demiri demir keser mi derler? Öyledir. Bir başka ifade var. Buraya çok uymuyor ama tatlı bir ifade. Deli deriyi görünce bastonunu saklar derler ya. Dedi, Hazreti Hz. Ömer'in karşısında kendi gibi dik duran birisi çıkınca yumuşuyor. Kardeşinin de burnundan kanlar boşalıyor. Buna rağmen o duruşu Hz. Ömer'e tesir ediyor set görünen insanların daima duygulu bir tarafı vardır. Çok fazla dikkat edilmez ama Hazreti Ömer duygulu bir insandır. Dolayısıyla yumuşuyor. O okuduğunuz nerede? diye soruyor. Fatıma radıyallahu anh onun yumuşadığını hissediyor. Vermem diyor. Yırtarsın diyor. Söz veriyorum, girtmeyeceğim diyor. Ömer sözünde durur. Bu biliniyor. Fatıma radıyallahu bunun üzerine diyor. İnneke ritsun la yemessuhu illel mutahharun diyor. Sen Temiz değilsin, necissin. Ona ancak temiz olanlar dokunur. Gusül alırsan diyor, yıkanırsan veririm. İyi de yapıyor bence. Neden yapıyor? Çünkü yıkanma sinirlerini yatıştırıyor. Daha Selim bir de okuyacağı şeye karşı hürmetini çoğaltıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün camilerimiz turistler için gezme, bakma, resim çektirme. Yeri haline geldi. Eğer o insanlara burası bir mabettir, buranın usulü böyle girebilirsiniz dense bir şekilde tarif edilirse bu insanların camiye ve atmosferine hürmeti daha çoğalır. Şimdi böyle bir hürmet duygusu gelmeden giriliyor. Hissetmeden de maalesef çıkılıyor. Bunun üzerinde durmak lazım ama Hazreti Ömer radıyallahu An, dolayısıyla kız kardeşinin evinde us ediyor, yıkanıyor. Kendisine Taha suresinin ilk ayetleri veriliyor. O duygular içerisinde ayeti okuyor ve dilinden dökülen kelimeler ne kadar ne kadar güzel oluyor. Bunu duyunca daha fazla dayanamayan Habbab ibn-i Eret radıyallahu an saklandığı yerden çıkıyor. Allah'a Allah'a ya Ömer diyor. Allah Resulü'nün ya Rabb iki Ömer'den birine İslamiyet'i nasip et diye dua ettiğini duydum. Ne olur Ömer bu sen ol. Bu sen ol diye geliyor. Bu cümlelerde Hazreti Ömer'e tesir etmiştir. Ve Habbab İbni Eret'e beni Resulullah'ın yanına götür demiştir. Böylece ailesini İslam'ın içinden çekip almak isteyen Hazreti Ömer o da içine düşmüştür. böyle iman saflarındaki yerini almıştır. Takdiri ilahi. Onu Resulullah'a götürmekte ve Habbab İbni Eret radiyallahu anh'a nasip olmuştur. Bu hadisede Fatıma radıyallahu anh'ın Kur'an-ı Kerime temiz ve nezik insanların dokunacağı bilgisini bildiğini, böyle bir duyguyla hareket ederek Hazreti Ömer'e gusül ettirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla nedir? Dıştaki insanlar için bu şart olmamakla beraber bu bilginin onlarda var olduğunu gösteren bir hadisedir. Tamam. Buraya kadar olan Kur'an'a dokunmak ile ilgiliydi. Kur'an okumayla ilgili bölüm aynı zamanda Selman'ın kında vardı ama onu tekrar edeceğim. Bir başka hadis-i şerif var bu ilgili. Abdullah ibn Ömer'den geliyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer'den geliyor. La takra'il ha'idu velel cünübü şey'en minel Kur'an ha'ızlı olan ve cünüb olan insanlar Kur'an-ı Kerim'den bir şey okuyamazlar diyor. Bu Tirmizi'nin taharet bölümünde var. Dolayısıyla nedir? Bu hadise şerif nedir? Adetli olanın, cünüp olanın Kur'an'ı ezbere de okuyamayacağını gösteriyor. La temessü demiyor dikkat ederseniz, okuyamayacağını vurguluyor. Hadise de buradan çıkıyor şey olarak. Ayrıca Selman hadisi nedir? Abdestli olan insanın hem dokunabileceğini, hem okuyabileceğini, abdestsiz olan insanın okuyabileceğini ama dokunamayacağını gösterir. Anlaşıldı? Kabe'yi tavafla ilgili çok güçlü iki rivayetler, başka rivayetler de var. Bir tanesi Ayşe Validemiz'den geliyor. Ayşe Validemiz'den gelen Buhari'de de var, Müslim'de de var, Ebu Davud'da da var, Muvatta'da da var, daha birçok kaynakta da var. Ayşe Validemiz Mekke-i Medine'den çıkarken Zülhuleyfe denilen yerde hem hacca hem de umriye niyet ederek ihrama girmiştir. Tamam mı? Ama Mekke'ye gelirken Seraf denilen vadide. Seraf denilen vadi nedir? Seraf Mekke'yi mükerrimeye yaklaşık 25 kilometre mesafededir. Yani Mekke'ye çok yakındır. 25 kilometre mesafededir. Dolayısıyla Mekke'ye şey anda gibi de girerken adetli oluyor. Hani uzakta olsa belli bir zaman geçer hiç olmasa Daha sonra e temizlenebilir yollarda. Ama öyle olmuyor. Tam Mekke'ye giriş yaparken, bugün Mekke'nin kenar mahalleleri artık o noktaya doğru geldi. Seraf aynı zamanda Meymuna Validemizin kabilesinin bulunduğu yerdir. Ee, i̇ki kişinin kabri annelerimizden Medine'de değildir. Bir satıcı Validemiz Mekke'de vefat ettiği için. Birisi de Meymuna Validemiz Efendimizin vefatından sonra ailesinin yanına Seraf Vadisi'ne döndüğü içindir. Orada yol kenarındadır kabri. Oraya gelince orada adeti başlıyor. Efendimiz'e soruyor ben şimdi ne yapacağım diye. Efendimiz de bütün hacının yaptıklarını yapabilirsin. Yani Arafat'a çıkabilirsin, vakfeni yapabilirsin, Müzderife'ye gidersin, vakfeni yaparsın, minaya gelirsin, taşlamalarını yaparsın. Ancak temizlenince tavaf yaparsın diyor. Tavaf hariç onu temizlenince yaparsın. Dolay Dolayısıyla nedir? E, tavafta yapamazdır bunun bunun manası hatta biliyorsunuz Ayşe validemiz haccını bitirmiştir tamamlamıştır ama ağlamıştır. Neden ağla ağlamış? Cenab-ı Allah herkese hem umre nasip etti hem hac nasip etti bana bir de hac nasip etti diye kadınlar daha duygusal oluyorlar. Ayşe validemiz duygularını hiç saklamayan bir insandır. Direkt dışarı vuran bir insandır. Ağlamıştır ve Peygamber Efendimiz onu kardeşi Abdurrahman'la birlikte Ten'ime göndermiştir oradan gelerek umre yapmıştır. Böylece hem gönlü olmuştur hem de sonra bir sünnet kalmıştır. Bunun için tenime şimdi gidiliyor. İnsanlar orada bulunan insanlar tenimden umre yapıyorlar. Bu bir hadisenin bir tanesi. Bir başkası veda hacında yine yaşanan hadise Esma binti Umeyis radıyallahu anha. Esma bint Umeyis Ebu Bekir'in o gün hanımıdır. Esma radiyallahu anh nedir? Medine'den çıkmış Zülhuleyfe'de. O da Medine ile bitişti. Zülhuleyfe'de doğum yapmıştır. Zülhuleyfe'de doğum yapınca Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah şimdi nasıl yapacağım diye sormuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yıkanmasını, hac için ihrama girmesini, insanlar için hac için yaptığı her şeyi yapmasını emretmiştir. Ancak Beytullah'a tavaf edemeyeceğini söylemiştir onu temizleyince tavaf edecektir. Bu hadisi İmam-ı Nese'nin süneninde sahih bir isnatla nakleder ravi. Tamam? Bunu tamamlayıcı bilgiler Abdullah İbni Abbas, tercüman Kur'an denen Efendimizin amcaoğlu ilim irfan sahibi Aziz Sahabi'nin diyor? Efendimizin hayızlı ve nifaslı kadınlar mikata geldiklerinde yıkanıp ihrama girerler. Beytullah tavaf dışında bütün hac nüsükünü yerine getirirler buyurduğunu nakleder. Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi aktarır. Abdullah İbni Ömer de bilgi verir gibi sonraki nesillere aktarıyor. Verilen bir sorulan bir soruya cevap verirken şöyle diyor. Ancak onlar temizlenmedikçe Beytullah tavaf edemez. Safa ve Merve arasında say yapamazlar. Bu say yapamazlar vakf, e, tavafa bağlı olduğu içindir. Bu rivayet sahih bir isnatla i̇mam Malik'in muvattaında yer alır. Tamam. Bir de mescide girişle ilgili var. La yahillul mescidu li haidin ve la licunubin hayızlı kadın içinde cünüp insan içinde mescide girilmesi doğru değildir. İçeride vuku bulursa uygun bir şekilde insanlar dışarı çıkar. Bunlar hadis kitaplarında bu konuyla ilgili rivayetlerden derlenilmiş bir demettir. İnşallah tekrar ediyorum. Size ulaştırılır veya arzu eden kardeşimiz alır. Geçen net kardeşimiz bunlara ihtiyacımız var diyordu. Duyurulur. Noktaladım. Şimdi namaz. Hani takılıyorum ya yine takılayım. Kur'an-ı Kerim'de namaz yoktur. Kur'an-ı Kerim'de oruç yoktur. Kur'an-ı Kerim'de peygamber yoktur demiş öyle. Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Savun vardır, salat vardır, Resul vardır, Nebi vardır. Namaz kelimesi farsça bir kelimedir. Arapçadaki aslı salat kelimesidir. Salat kelimesi de dua etmek, yakarmak, rahmet etmek demektir. Islilahta namazın tarifi, Hani efradını cami, ahyarını mani derler ya, lazım olanları içerisine derleyen, olmayanları dışarıda bırakan bir tarif kolay değildir. Ama şöyle tarif edilirse herkes bildiği için anlaşılır. Niyet ve tekbirle başlayıp selamla biten ibadetin adıdır. İşin özü. Çünkü rekat deseniz cenaze namazı var. Yani tarif o kadar kolay değil. Ama böyle olunca hepsinin içerisine alıyor. Niyet ve tekbirle başlayıp selamla biten o bilinen ibadetin adıdır. Esasen bunda bir meşhurluk var ama bilindiği için ziyan etmez. Tamam? Namaz İslam'ın beş şartından biri. Dinin direği. Allah Resulü ne diyor? İmadu'd-din diyor. Müminin miracı. İmanın dış dünyaya akseden en güzel meyvelerinden biridir. Birçok yerde imanın arkasından hemen ya salih amel zikredilir ya namaz zikredilir. O aynı zamanda yani namaz salih amellerin en önde gelenlerindendir. Şimdi bir demet ayet okuyacağım. Bu ayetlerin içerisinde özellikleri var. Daha dünya kadar ayet var. Onlardan örnek olacak gözümüzün önüne. Hemen Bakara Suresi'ndeki ilk ayetlerden bir tanesi, 3. ayet. Ne diyor? Estaezi billah ellezina yu'minun bil gaybi ve yuqimun as-salate ve mimma razaqnahum yunfikun. Birincisi Ayette geçen gayba iman ederler. Müminleri tarif ediyor. Gayba iman ederler. Gayipten kasıt nedir? Hislerin algılayamadığı, yani gözün görmediği, elin dokunamadığı her şeydir. Nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Nedir? Ahirettir. Nedir? Cennet ve cehennemdir. Nedir? Meleklerdir. Kısaca iman esaslarının çoğu nedir? Gaiptir. Biz onlara elimizde dokunamıyoruz, gözümüzle göremiyoruz, mikroskopa yatıramıyoruz tecrübeler onun için geçerli değil. Ona inanırlar. Böylece gayba insanın algılayamadığı şeylerin de varlığına ve onlara imanın gereğine de vurgu yapılmış oluyor. Hani anlatırlar doğruluk derecesi vallahi alem ama mümkündür. Çünkü bunu biz talebelik yıllarımızda yaşadık. Bizden öncekiler daha acı yaşadı. Bunu şunun için söylüyorum. Rus esirler, Ruslar Müslüman esirlere imanına hakaret için komünizmin böyle farıl farıl olduğu yıllarda çok dile getiriliyordu. Hatta bilmiyorum mutlaka hatırlayanlar vardır. Gagarin ilk defa uzaya gittiğinde döndüğünde komünist dünyayı kendi ve memnun etmek için bir cümle söylemişti. Bütün gökyüzünü dolaştım haşa Allah'a rastlamadım ifadesini kullanmıştı. Bu komünist dünyayı memnun etmek için söylenmiş bir sözdü. Bu tip küstah kelimeler çok kullanırlardı. Necip Fazıl merhum cevap vermişti Çayalar yazısından kapsülün içinden dışarı çıkmadan aradan çıksaydın bulacaktın diye. Şimdi ve cevap vermişti. İkinci defa kapsülün içinde de buldu. Çünkü ikinci defa ilk uzaya giden Gagarin'di. İkinci defa Kazakistan'a iniyordu biliyorsunuz onların kapsülleri dünyaya dönünceye kadar dünya ile irtibat halindeydi. Kazakistan'a indiğinde gittiler, kapsülü açtılar, içinden ölü çıktı. Ee, bir daha gidemedi. Bu sefer bulmuş <gülüyor> Necip Fazıl'ın ifadesiyle e, yaşandı. Ama bu tip kelimeleri küstahça çok kullanırlardı. Esirleri teftiş sırasında Rus subayı oradan bir askeri yanına çağırıyor. Müslümanlara dönerek sesleniyor, içeriden Türkçe, sesleniyor. Bu askeri görüyor musunuz? Evet diyorlar. Botunu görüyor musunuz? Evet. Parkesini görüyor musunuz? Evet. Çünkü diyor bu asker var. Arkasından söylüyor. Allah'ı görüyor musunuz diyor. Milletten ses çıkmıyor. Görmüyorsunuz diyor. Çünkü haşa Allah yok diyor. Ama Erzeki O da bağırıyor. Arkadaşlar diyor. Bu subayı görüyor musunuz? Görüyoruz diyorlar. Botunu görüyor musunuz? Görüyor. Parkesini görüyor mu? Görüyorlar. Aklını görüyor musunuz? Görmüyoruz diyorlar. Çünkü yok diyor. <gülüyor> şimdi bu, bunun gibi görmeyen şey her zaman yok demek değil. Ruhu görmüyoruz. Birçok şeyleri görmüyoruz ama o görülmeyen şeyler var. Ruh gidince bu beden çalışmıyor. Ne kadar sağlıklı olsun çalışmıyor. Ama kaybı. Dolayısıyla Cenab-ı Allah her şeyin hissedilemediğini, kayıp bir alimin olduğu şimdi neler hissettik? Biz duymadığımız sese ses demiyorduk. Şimdi dünya kadar duymadığımız sesin var olduğunu inkar bile edemiyoruz. Şu odanın içerisinde kaç tane ses var. Kaç tane telefona şimdi ses geliyor da telefonlar inşallah kapalıdır, kapalıdır, cevap veremiyor. Ama o sesler buraya kadar ulaşıyor. Açık olsa bir adet olsa ulaşacak. Şuraya bir telefon koysanız dünyanın sesini algılayabiliyor. Radyo olsa binlerce ses algılıyor. Görüntüler var, sesler de var. Artık dünya o kadar inkar edemiyor. Dün inkar edilebilecek bir sürü konu bugün inkar edilemiyor. Antalya hiç kar yağmaz. Bir kere kırağı gibi kar yağmıştı. Millet hep sokağa çıkıyor fotoğraf çektirmiyor kar yağınca. Veyahut da kaşığı alıp tabağa alıyorlar toplayıp da işte şeker şerbet katıp içerisine içmeye çalışıyorlar. Şimdi biz memlekette Antalya kar yağmadığını söylüyoruz. Memleketteki insanımız şaşırırdı. Gökyüzü aynı gökyüzü değil mi? O gökyüzünden buraya kar dökülüyor da Antalya'ya neden dökülmüyor? Şimdi anlat, anlatamıyorsunuz. Yaşayıp tecrübe etmemiş insanlara bunu anlatmak zorlanıyorsunuz. Mekke'de mevsimleri hiç bilmiyorsunuz. Böyle kardan vazgeçtik. Mevsim yok ya yani şey olarak. Mevsimleri kaybediyorsunuz. Ancak ipuçlarıyla bulabiliyorsunuz. Dünya dışında çok fazla değişmiyor. Bu, bunun gibi. Dolayısıyla yani insan hayatta bildiklerini amel eder. Bilmediklerine karşı da İyi düşünmeli, tefekkür etmeli, aceleci, karar verici olmamalıdır. Burada ayet-i kerime birinci derecede gaybı vurguluyor. Bununla ne yapıyor? İmanı da vurgulamış oluyor. Arkasından ne geliyor? وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً Namaza hakkıyla ikame ederler diyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlara bahsettiğiniz rızıklardan da infak ederler. Yani zekat verirler bu başta. Şimdi bu ayette birçok incelik birden var da dikkat eder bir iman var. İki, namaz ibadeti var. Namaz bedeni bir ibadettir. İbadetler. Arkasından ne var? Maddi olan ibadete, mali ibadete var. Kendine bahsettiğimiz rızıklardan infak ederler. Yani bütün ibadetleri ve şehadeti bu kelime içerisine alır. İslam'ın beş şartı burada vardır. İbadetler iki ayrılır. Bedeni ibadetler, oruç ve namaz. Mali ibadetler, zekat. Hem bedeni hem mali ibadet haç. Bunun içinde hepsi var. Birer örnek edilmiş oluyor. İkincisi namazın önceki milletlerde de olduğunu ve önemini vurgulayan bir başka ayet-i kerime. İbrahim suresinin 40. ayeti. O arada İbrahim'in duası var. İbrahim aleyhisselam nasıl dua ediyor? Rabbi cealmi mukime salati ve min zürriyeti Ya Rab beni namazı hakkıyla eda edenlerde ile neslimi de diyor. Kendisinden sonrasını da düşünüyor. Neslini de düşünüyor. İnsanları da düşünüyor ve duası ne? Direkt olarak mukim as sala. Daha önce İbrahim Aleyhisselam'ın dualarında zeka vardır demiştim. Neslimi hele de Mekke'de bıraktıklarını kastederek ne diyordu? Namazlarını kılsınlar diyordur. Namazlarını kılsınlar. Buraya meyleden gönüller olsun diyordu. Meyvelerden yesinler diyordu. Namazı kılsınlar demek ne demek? Hem hayatta kalsınlar demek, burada yok olmasınlar demek. Hem de hayatta devam ettikleri gibi mümin olarak hayata devam etsinler demek. Çünkü burada da namazı kılsınlar demek, iman taşısınlar gönlünde demektir. İkisini birden yakalıyor. Her zaman değişik meyvelerden yesinler demek dünyanın etrafı dünyanın birçok yerine birçok meyveler var. Onlardan onlara da nasip olsun. Nerede kaldı onlar? Hiç ekin ekilmeyen, meyve olmayan bir yerde kaldılar. Onlar da bu nimetlerden istifade etsinler diye içinde birkaç şeyi de birden var. İnsanların göllü buraya meylesin demek bu ıssız yerde yalnız yaşamasınlar. Komşuları, dostları kaynaşacakları insanlar olsun demek fazla açık gözcü dua ama çok güzel bir dua. Hani gözleri görmeyen bir kadın kadıncağıza demişler ki ne istersin demişler gözlerimin görmesini demiş. Bir evim olmasını bir de yavrum olmasını çok arzu ederdim. Ama demişler üç şey birden istedin. Bir şey iste demişler evimde çocuğumu görmek istiyorum demiş Şimdi zekice bir dua zekice bir talep. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın da zekice bir talep. Allah eczine ziyade eylesin. Ama neslini ve zürriyetini düşünmesi ve duası çok güzel bir dua. Bir nesil için arzu edilenlerin içerisinde namazın ayrıca zikredilmesi dikkat çekici olmalıdır. Bir başka ibret verici dua Lokman Aleyhisselam. Bu aynı zamanda İslam'dan önce de İbrahim aleyhisselam dikkat edin. Namazın varlığına delalettir. Anlaşıldı? Lokman aleyhisselam da ödedir. Lokman Suresi 17. Ayet-i Kerime. Lokman Aleyhisselam yavrusuna dua ediyor. Bu ibretliktir. Ya bu neye? Yavrum, eqimiz salate namazı hakkıyla kıl. Ve'mur bil marufi venhanil münker. Emri bil maruf nehyanil münkeri yerine getir. Ne demek bu? Daha önce paylaştık. Emri bil marufu yerine getirmek, iyiliği emret, kötülükten nehyet diye kısaca özetliyoruz ama yeryüzünde İyiliğe hakim kılma mücadelesi vermektir. Fert olarak da mücadele vereceksin, dostuna mücadele vereceksin. Yer yüzünde iyilik hakim olsun. O bayraklaşsın. Bunu gerçekleştirinceye kadar uğraş demektir. Ferde düşen vazife vardır, cemiyete düşen vazife vardır, cemaate düşen vazife vardır, vakıf ve derneklere düşen vazife vardır, devlete düşen vazife vardır. Ama o oğluna bundan bir parça olması için oğluna şimdi şey yapıyor, ne diyor? Namazını kıl, emri bil da bulun, kötülükleri yeryüzünden silmek ve sindirmek için de mücadele et diyor. Şimdi burada bir durduk. Bunu şunun için gündeme getiriyorum. Namazı kıl ne demek? İlk önce kendin bir adam ol demek. Kendin bir mümin ol. İnandığın davayı kendin bir yaşa. Rabbine kulluk et. Namazın manası budur. Et kendin sağlam olduktan sonra başkalarına doğrultmaya çalış. Kendin çürük başkasını doğrultmaya çalışıyorsun. Başkasına akıl öğretiyorsun. Bunu yapanlar ne yazık ki çok fazla türedi. Dolayısıyla namaz ne yapar? Bir insanı kendisi kendi yapar. Sağlam taş yapar, sağlam yapar. Ondan sonra ne yapacaksın? Yeryüzünde hakkın hakimiyeti Şerrin sindirilmesi veya silinmesi, yok edilmesi için mücadele vereceksin. Bu birinci ibretli bölüm. İkinci ibretli bölüm ne? Vasbir ala ma asabek. Sana isabet edeceği de sabretmeye şimdiden hazır ol. Göğüs kerime hazır ol. Ne demek? Sen yeryüzünde hakkı hakim kılmak için çırpınırsan, şerri silmeye çalışırsan, iblis boş durmayacaktır. Uşakları da boş durmayacaktır. Karşılık göreceksin, sıkıntılar yaşayacaksın, eza ve cefa mahrumiyetler çekeceksin. Şimdiden kendini buna hazırla demektir. Hep böyle olmuştur. Hayır harekete geçtiği zaman şer çalışmaya başlamıştır, hızlanmıştır. Dolayısıyla bunun arkasından inne zelike min azmil umur bunlar uğruna fedakarlıklar etmeye değer şeylerdir diyor. Acıya katlanmaya da değer, sıkıntıya katlanmaya da değer, fedakarlığa da değer, hepsine değer vurgusu yapıyor ama Lokman Hakim'in yavrusuna nasihata namazla başlaması ayrıca bir değer taşıyor. En'am sureçinin 162. ayeti hepinizin bildiği ayet. Yine neyle başlıyor? Namazla başlıyor. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Benim namazımda bütün ibad nusuk en çok hac için kullanılır. Haccın dilimleri için kullanılır ama oruç içindir. Çünkü namazdan sonra geldiği için oruç içindir diyen de varsa da ibadetlerin bütününün en nüsüklerine bilir. Benim namazımda diğer bütün ibadetlerimde, biraz ayetin yapısına bu daha uygun. Ve mahyaye ve memati hayatımda ölümümde. Hayatım da ölümüm de demek sadece hayatım ölümüm mü demektir? Bunu şu deminki nüzükten bütün ibadet onun için çıkarıyorum. Hayatım da ölümüm de ne demektir? Her şeyim demektir. Her şeyim demektir. Lillahirabbil alamin alemlere Rabbi Allah içindir demek bu son derece namazın ruhu esasen bu duygu olmalıdır. Şimdi yine son tarafını çok iyi bildiğiniz bir başka ayet-i kerime var. Ankebu suresinin 45. ayeti. Bu ayetlerle namaz hakkında iki saat konuşabilirsiniz. Ne olur? Ayet-i kerimenin başı nasıl? Utlüma uhiye ileyke minel kitab sana kitaptan vahye dileni oku. Tiravet et. Hemen bu tilavetin Allah'ın kitabını okumanın peşinden ne geliyor? Wa aqimis sala namazı ikamet hakkıyla eda et. Sonra bildiğiniz bölüm geliyor. Herkesin bildiği bölüm. İnne salate şüphesiz ki namaz tenhe anil fahsayi insana fuhşiyattan çirkin ve çirkef şeylerden vel kötülüklerden hakkıyla kılınan namaz alıkor insanı zapt eder. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ın zikri yücedir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْلَعُونَ Cenab-ı Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Dünya kadar ayet okunabilirdi. Bu ayetler bunların içerisinden özellikleri olduğu için bir derlemedir. Ve çok şey ifade eder. Bir de hadis-i okuyacağım. Sonra yola devam edeceğim. Hadisi şerif Birkaç rivayeti, farklı farklı Allah Resulü'nün buyurduğu, tasvir ettiği birkaç rivayeti var. Ben kısasını aldım. Müttefakun aleyhtir. Yani hem Buhari'de hem Müslim'de vardır. Farklı rivayetleri ve farklı kaynaklarda da vardır. Namaz ne diyor? Namazla ilgili. Meselü salavatil khamsi. Beş vakit namaz şuna benzer. Kemeteli nehrin gamrin ala bâbi Sizden birisinin kapısının önünden akan berrak ve bol sulu bir nehre benzer. Yugteselu minhu o nehirde yıkanılır. Kulle yevmin her gün khamse merat beş kere yıkanılır. Hadis-i şerifin bir başka rivayetten Peygamber Efendimiz soruyor. Başka şeyim, Sizden birisinin evinin önünden gürül gürül bir nehir atsa, Sizden birisi günde beş defa o nehirde yıkansa üzerinde kir kalır mı diyor. Kalmaz ya Resulallah diyorlar. İşte beş vakit namaz böyledir diyor. Bu aynı zamanda namazın beş vakit olduğu için açık ve net delildir. Bunlar söylenmezdi günümüzde çatlaklar yüzünden söyler hale geldik. Bunlar tartışılacak gündeme getirilecek bir konu değil. Ama ne yazık ki hoca vasıveri ekranlarda yüz gösterilenlerden namazın aslı üçtü. Efendimiz öğle ile ikindi namazını buna içtihadı ilave etti. Bilmem kimi ceme diyor. Yani namazı üç vakitte cemeden var. Namazın aslının üç vakit olduğunu söyleyen bilmem şunlar şunlar da var. Çünkü işte Kur'an'da geçmiyor ve benzeri. Kur'an'da geçmiyor ama Kur'an'da bulmak isteyen buluyor. Daha da buluyor. Bir kere biz, Cibril hadisi var. Allah Resulü gelmiştir. Allah Resulüne Peygamber Cibril aleyhisselam ilk vaktinde bir kıldırmıştır. Son vaktinde kıldırmıştır. Her bir namazı, beş vakit namazın beşini de ümmetinin namaz vakitleri bu ikisinin arasıdır demiştir. Bu hadisler var. Bunun gibi dünya kadar hadisler var. Allah Resulü binlerce sahabiye ömür boyu Farz olunduktan sonra bu namazı beş vakit olarak kıldırmıştır. Arayan için dünya kadar delil var. Ama öküzün altında buzağı aramaktan daha kötü arayanlar. Dolayısıyla bu şekildeki şeyler buluyorlar. Bunu da ciddi ve ilmiliği savunuyorlar. Biz de burada söylemek zorunda kalıyoruz. Ama bakın belki ibret olur diye bir formülü nasıl çözüyorlar? Yani insanlar nasıl çözüyor? Ayet-i Kerime'de diyor ya. حَافِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْتَاءِ Ayet-i Kerime'yi dikkat ediniz. Ne diyor? Namazları koruyun, gözetin. Namazlar ifadesini koruyun, gözetin. Ve orta namazını da koruyun. Şimdi diyorlar ki bir, namazlar ifadesi Arapçada Cem'in en azı kaçtır? Üçtür. Tamam mı? Namazlar ifadesi kullandı diye. Hafızu ala salavat. En az üçtür. Bizde ikidir. Onlarda tesniye diye bir ara şey daha var. Fransızca'da da var bildiğim kadarıyla. Tekrar ediyorum. Yani bir kitap deyince bir kitaptır. Kitaben iki kitaptır. Kütüp deyince çok kitaplardır. Üçten fazla kitaplardır. Dolayısıyla üç. Ve ile geldiği için ve hiçbir zaman öne dahil olmaz. Ve ile gelenler. Ne demektir? Artı bir deneyi orta namazı var. Etti dört. Namazları koruyun. Orta namazını da koruyun. Şimdi dört etti mi? Orta namazı olduğuna göre namaz dört olabilir mi? Fazla olması lazım. Ve tekli olması lazım. Evet. Dördün ortası yoktur. İki bu tarafta iki ortası boşluktur. Ama beş olursa İki orada iki burada orta namaz diyelim. Ki iki namazdır. Sana en azından namazın 5 rekat olduğu tık diye çıkıyor kendilerinden. Bu beşten yukarı olmasına kapalı değildir şey olarak. Tabii asıl biz başka ayetlerden de izler çıkıyor. Ayrıca ama tek bir ayetten bulmak isteyince nasıl bulunuveriyor? veriyor? Daha da bulunuyor. Ekimin salat el-luki şems ila gassal lekel ve kur'an fecr gibi diğer ayetlerden de arayınca bulmak isteyen buluyor. Ama bizim buna ihtiyacımız yok. Allah Resulü öğretmiş, peşine durmuş, binlerce sahabi, müminimiz, selefimiz, geçmiş ümmetimiz kılmıştır. Bu asırlar boyu tartışılmamıştır bile. Şiiler de beş vakit olduğunu kabul ediyorlar. Şiilerin birinci kaidesi nedir? Ehl-i Sünnet'e muhalefettir. Ehl-i Sünnet bunu beş vakitte kılıyorsa onlar farklı kılacaklar. Bugün kardeşlerimiz birisi yani Ehl de, Ehl-i Sünnet ve İmam, Önde duruyorsa veya biraz görülsün diye yüküte duruyorsa onlar çukura gömüyorlar. Bu terslikler var. Vallahi alem gerisin geri döndük. Şimdi namazla ilgili çok önemli şeyler söylenebilirdi ama burada durduk. Gerisini siz bakınız ediniz gidiniz. Namazın kısımları üzerinde duracağız şimdi. Onları inşallah e, çok değil öz olarak bitireceğiz. Birincisi şüphesiz namazın kısa birincisi farz namazlardır. Farz namazlar da ikiye ayrılır. Birincisi farz-ı ayın. Her mükellef müminin kılması gereken namazlardır. Ne gibi? Beş vakit namaz gibi cuma namazı gibi. Bunlar farz-ı ayındır. B. Farz-ı Bir grup Müslümanın Eda etmesiyle diğerlerinin üzerinden düşen namazlar. Bunun hangisidir? Cenaze, cenaze namazıdır. Evet, cenaze namazı farzı kifaye bir. Tamam. İki, vacip namazlar. Vacip namazları AB diye ayırmıyor, direkt adlarını sayıyoruz. Birincisi, hanefilere göre vitir namazı. Yine Hanefilere göre bayram namazları. Bu namazlar Hanefilerde vaciptir. Diğerlerinde sünnet-i müekkettir. Tamam. Adak. Parantez içerisinde nezir namazları. Başka bilen var mı? Buyur. Buyur başlanılmış, terk edilmiş nafile namazı sonradan yeniden kılmak, iade etmek vaciptir. Tamam. Demek ki başlanılarak yarım bırakılmış bir namazın iadesi vaciptir. Ne, ne diyoruz buna? Başlanılan, bırakılan sünnet namazların kazası diyoruz. Oruçta, diğerlerinde de öyle. Şimdi namazı bu şey yaptığımız için. Namaza durdunuz, önemli biri gelecekti. Kapının zili zırh çaldı, selam verdiniz, kapıya koştunuz. En çok da telefonu oluyor. Beklenen telefon varsa telefon, hemen selam verip telefona koşuluyor. Bunu yeniden kılmak nedir? Vaciptir. Dolayısıyla başlanan ibadet yarım bırakılarak öyle terk edilmez. Bir başkası daha kaldı, bir tanecik kaldı. Yok mu çıkaran? Kimler umreye gitti, hacca gitti? Ney? Tavaf namazı demek ki. Evet. Tavaf namazı. Tavaf namazı nedir? Vaciptir. Evet. Evet. Üç. Sünnet namazlar. Bunlar da kısımları ayıracağız ama kısımları çok. A. Sünnet-i müekkede. B. sünnetik gayri gayrimüvekkede. Sünnet namazlar bir böyle ayrılır. sünnet gayri gayrimüvekkede deyince parantez içerisine müstahap ve menduk namazlar diyorsunuz. Şimdi sünnetler ayrıca bakış açısına göre başka kısımlara da ayrılır. Farz namazlara bağlı olan günlük tertip içinde yer alan sünnetlere ne diyoruz biz? Revatif sünnetler diyoruz. Kuşluk namazı herhangi bir namaza bağlı mı? Değil. İştrak namazı bağlı mı? Değil. Evvabin namazı belli bir namaza bağlı mı? Değil. Teheccüd namazı belli bir namaza bağlı mı? Değil. Ama sabah namazının sünneti dediğimiz nedir? Sabah namazına bağlı. Öğle namazının sünnetleri öğlene bağlı, ikindeki ikindiye, akşamı ki akşama, yasını ki bu farz namazlara bağlı olan sünnetlere biz ne diyoruz? Revatip sünnetler diyoruz. Cuma'ya bağlı olan da öyledir. Evet. <gülüyor> Revatip olmayan nafile namazlar. Onları bir zikredelim. Çünkü içerisinde unutulanlar var. Parantez içerisinde tatavu namazlar deniyor bura. İlk önce şunu söyleyeyim de pek kullanmadım bura ama bütün farz ve vacip olmayan namazların tamamına ne denir? Nafile namazlar denir. Nafile kelimesini biz, nafile ziyade demektir. Çokluk demektir. Artı demektir. Nafile kelimesinin biz boşu boşuna manasını kullanmaya var. Sen bu işte nafile uğraşıyorsun. Kelimelerin canını ciğerinde okuyoruz. Okuduğumuz bir tanesi de budur. Nafile artı demektir ziyade. Neden sünnet namazlara nafile deniyor? Farz ve vacibe biz artı yapıyoruz. Ecrini de artı alıyoruz. Karlı bir bölüm. Esasen bu yüzden hani Biraz tuhaf olacak ama şey, bonus diyorlar ya alıyorsun bir de bonusunu alıyorsun. Biraz o manayadır artı manayadır. Buna şunun için şuradan aklıma geldi. Toruna da nafile deniyor. Torunlara da nafile deniyor. Hani çocuklar kardanmış yok çocuklar sermayeden torunlar kardanmış. Onun için torunlar daha çok sevilirmiş. Niye kardan olduğu için. Bunun ayetten delili var mı? Var efendim. Ne diyor biz? İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Biz ona İshak'ı verdik. Ve Ya'kube nafileten diyor. Değil mi? <gülüyor> biz ona Yakub'u da bonus verdik diyor. Onu da artı olarak verdik. Yakub Aleyhisselam İbrahim'in nesidir? Torunudur. İshak'ın oğludur. Anlaşıldı. Hem ona İshak'ı verdik hem de torunu olan Yakub'u verdik diyor. Torunun onu da artı verdik diyor. Kelimenin içerisinde var. Kelimeyi bilin de boşu boşuna kullanmayan çok, içi çok dolu. Şey olduğu için dediğim gibi torunlar bir de kardan olduğu için daha sevimli olurlarmış. Daha doğrusu babalar anneler elhamdülillah değişti ama vaktiyle şöyle bir anlayışımız vardı. Bir anne çocuğunu bir baba çocuğunu işte büyük babaların, büyüklerin olduğu yerde sevemezler, öpemezler. Yani niye sevemesinler, öpemezsinler? Yani edep huzutlarını geçmemek şartıyla neden sevip öpemesinler? Bir, kucağına da alamazlar. Çocuk anne kucağına sığınmak istiyor. Anne orada dede var, bilinen ne var diye çocuğu itiyor. Bunlar yaşanan hadiselerdir. Gördüğümüz de hadiselerdi. Giderek kayboldu. Şimdi iyi, fena değil. Şimdi de çocuklar laf aramızda fazla şımartılmaya başladı. <gülüyor> o da ayrıca bir değerlendirilmesi gereken şeydir. Vaktiyle anne babaya nasihat ediyorduk. Çocuklarınıza şefkatli davranın, merhamet edin, rahmet kucağınıza aşınız, itici olmayınız, şöyle olmayınız, böyle olmayınız. Şimdi çocukları buraya toplayıp bir nasihat etmek lazım. Yavrum ananıza babanıza acıyın artık fazla eziyet etmeyin diye. Çünkü anne babalara çocuklar eziyet eder her hale geldi. Bu da aş aşırı. Yani çocuklar hem iyi hem kötüyü bilmeli ve dengeli olmalıdır Olması gereken budur ama nafileyi öğrendik inşallah. O bütün namazlar için, bütün sünnet namazlar için kullanılır. Bütün aynı zamanda sünnet oruçlar için ve benzeri kullanılır. O, o Bunun geniş çerçevesi odur. Şimdi refat, revatip olmayan namazlar dedik. Tatavu namazlar. Bir, tahiyyetül mescid. Unutuldu maalesef tahiyyetül mescidle ilgili gelen hadis-i şerif sahihtir. Çok açık ve nettir. Misal olarak söyleyeyim. İkindi namazının sünnetinden çok daha güçlüdür. Ama unuttuk. Biraz şafiler daha yıkılıyorlar, Hanefiler daha çok unuttu. Bunu biraz şunun için, şunun da sebebi var. Bizde kerahat vaktinde nafile namaz kılınmaz. Sabahleyin geliyorsun, Sabah namazının sünnetinin dışında keraat vakti. Kılamıyorsun tayyatül mescid. Öğleye geliyorsun, öğlenin öncesi keraat vakti. İkindiye geliyorsun, keraat vakti yok, onu da biz atlatıyoruz. Akşama geliyorsun, akşam namazının önü keraat vakti. Yatsıya geliyoruz, onun da öncesinde keraat vakti yok, onu da geçiştiriyoruz. Zaten yatsının namazı, sünnetin çok falan. Bir bundan dolayı ihmal ediyoruz, bu bir. İkincisi de Tahiyyatül Mescid ilk defa girilen mescitte namaz kılığını zannediliyor. Yani diyelim ki vardık Mescid-i Nebi'ye ilk defa, Selimi'ye vardık ilk defa, Süleyman ilk defa. Hayır, mescide her girişte sünnettir. Her girişte sünnettir. Tamam. Bir şey daha var bizde belki. Camiye girdiğinizde, oturmadan evvel direkt bir namaz kılarsanız, o aynı zamanda Tahiyyatül Mescid'dir, mescidin hakkı yerine gelmiştir. Varıp da fazla başlarsanız, varıp da sünnetle başlarsanız mescide girişte hakkını vermişsinizdir. Ayrıca bir tahiyetül mescide girmeniz, e, kılmanız gerekmez. Bu anlayış da biraz ne yapıyor? Tahiyetül mescidin unutulmasına sebep oluyor. Ama yani bir mescide ilk girdiğinizde kerahat vakti değilse o mescidin hakkı oturmadan önce en az iki rekat bir namazın kılınmasıdır. Anlaşıldı? Mescidin hakkı verilmeli. Ondan sonra otur oturabildiğin kadar. Anladım. Cuma günü hep de neftal. Buyur. Çok doğru değil. Yani bir prensip içerisinde. Yani bu bir prensip takip edilmelidir. Ee, dediğimiz gibi dışına çıkıldığı zaman bu yapılıyorsa şu da yapılır. Şu yapılıyorsa şu da yapılır. Prensipsizlik birbirine takip eder gider. Evet. Devam ettik. Kuşluk parantez içerisinde Duh'a namazı. Bu Türkiye'de biliniyor. Fena değil. Evvabi'nin namazları. Daha çok akşam namazının sünnetinden sonra kılınanlar. Teheccüd. Bunlar da biliniyor. Şimdi bilirmeyenlere geldik. Yolculuğa çıkış. Bu da defterimizde pek yoktur. Uzun yola gideceğiz. iki rekat namaz kılıp Ya Rab seferimi hayırlı eyle deyip yola çıkmak. İhrama giriş. Bunu, bunu biliyoruz fena değil. Hatta, hatta işte keraat vaktinde kılını bu da kılınmaz. Niye ihmiden sonra ihrama girdikte namazımızı kılamadık diye karşı bile çıkıyor hacı. Sanki ömründe çok nafile namaz kılıyor, bir tanesini kaçırdı. Evet, ne Devam ettik. Ay ve güneş sızılması sebebiyle kılınan namazlar. Nokta nokta nokta. Başka da var. Tamam. Şimdi. Namaz mükellefiyeti deyin ve durur. Evet, namaz mükellefiyeti. Çünkü kısa ama yani izah ihtiyaç var. Namaz biliyorsunuz bir Müslüman olacak ki ibadeti ibadet olsun. Sonra akli dengesi yerinde olacak, ergen olacak. Pekala, çocuğun kıldığı namaz ne olacak? Ve benzeri onunla ilgili bilgi, mümeyyiz çocuğun namazları ilgili bilgi vereceğiz. Dolayısıyla bunlar paylaşılmalı, edilmeli, gidilmeli. Sonra da namazın şartlarıyla namazın içerisinden doğru dalar gideriz. Daha kılarız önümüzde. Vakit var efendim. Noktaladık. Bugün çok soru gelecek gibi daha başlangıçtan. Öyle mi? Baya bir Valla küçük küçük geliyordu artık. <gülüyor> Destan gelmeye başladı. Hayırdır korkutmayın beni. Fazla korkutuyorsan bırakır kaçarım hiç. Hayırlı kadınlar Mustafa dokunamaz. Ancak Kur'an talebeleri hafız adayları diyorlar. Bunu anlatmıştık ama. Değilmiştir buna detay detay ana Bugün o delil olsun diye söyledik. Yine yani doğru yeniden tekrar etmem isterseniz. Yani belki soru soran kardeşimizin bu hakkı vardır ama e, bu kadar kalabalı, yeniden tekrar etmiyorum. Evet okudum soruyu. Sorunun amacı farklı. Doğru ise içtihatla Efendimizin emri çiğnenebiliyorsa hayır. Yani bu Efendimizin emri çiğnenmiyor orada. Yani daha önce dedim iki mahsur yan yana geliyor. Yani bu hayatın içerisinde bazen olur. Nedir? Şöyledir. Bir insanın bakın namaza başladığında namazı bozması doğru mudur? Hayır. Yanlıştır. Ama çocuk ateşe doğru gidiyor. Namazı bozabilir misiniz? O daha önemli bir hadisedir. Size namazı bozdurur. Bunun gibi iki mahsur yan yana geliyor. İmam Malik Hazretleri'nin izahı o. Kur'an okuması hayızlı bir kadının mahsurdur. Okuduğu, ezberlediği yeri unutması, zihninden silmesi ve izah, bu da ikinci bir mahsurdur. Bu ikinci mahsur öbür mahsurdan daha güçlüdür. Dolayısıyla unutmamayı tercih ederek okuması, tekrar etmesi nedir? Lüzumludur. Kanaatiyle bu şeye varıyor. Yoksa Efendimizin emrini çiğnemiyor. Yani bunu böyle anlayalım. Devam, devamı zannediyorum devamı bu izah izah ediyor Evet Hazreti Ömer'e sen dokunamazsın derken Ricz, pis müşrik olanlar dokunmaz iman ederler temizdir ve iman edersen dokunursa demek istemiş olabilir mi o zaman bu sürte saldırmazdı Demek ki öyle dememiş yıkarman gerekiyor demiş yıkatmış yani demek ki onu kastetmemiş ee, öbürünü kastetmiş. Ama e, insan manen temizlenme olur mu? Yani olur ama kastettiği o değil. La yemesuhu illel mutahharun. Temiz kılınanlar yani insan dışı melekler dokunabilir şeklinde bir yorum var. Bu ayetin yorumu, hadisin yorumu değil. Bu ayetin yorumu, ayetteki la yemesuhu illel mutahharun. Buradaki Kur'an-ı Kerim, levh-i mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim'dir. Levh-i mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla levh mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim'e melekler dokunur ifadesi ayetin tefsirinde olabilir. Ama ne diyor Peygamber Efendimiz Hakim İbni İzam'a? Ancak Kur'an-ı Kerim'e temizken dokun diyor. Hakim İbni İzam melek falan değil insan. İyi de bir tüccar. Çok da iyi bir insan. İnsan dolayısıyla diğerlerini onu, onu kastetmiyor. Şimdi zaten sıkıntı şu. Ayeti görüyorlar. Ayetin tefsirinde asıl muradı melekler olduğunu görüyorlar. Ha diyorlar alimler bunu bunu insanlara uygulamışlar, hata etmişler. Hadislere dönüp bakılmadığı için, değerlendirilmediği için direkt sadece delilin o olduğunu zannediyor. Bir de Musaf'ın dışında o ayet yazıyor ya, "İnnehû lâ yemassuhu illel mutahhar" yazıyor. Yani la illa. Dolayısıyla delili sadece o zannediliyor. O ayette olduğu için, ifadesi de açık olduğu için oraya getiriliyor. Yoksa Sadece delil o değil. Şeyin e, laleli de giderken sağ tarafta laleli kütüphanesi var. Kapının üstünde ne yazıyor? Fihe kütübün gayyimeh yazıyor. Evet. Orada gayyim sağlam kitap. Bundan fihe kütübün gayyimeh ayetteki bu kütüphanede güzel kitaplar var demek mi? Evet. Sağlam. Ayet-i Kerime'deki Cenab-ı Allah'ın indirdiği kitaplardır. Ama ne yazmışlar kütüphanesine? Bizim kütüphanemizde de çok güzel kitaplar var manasına, bu ayeti yazmışlar. Buraya uygun olduğu için yoksa orayla uyumlu manasına değildir. Kur'an mushafın dışına da o ayetin yazılması bundan dolayıdır. Ondan istediler dolaylıdır. Dolaylı şu demek. Levh-i Mahfuz'daki Kur'an-ı Kerim başka kitaplardan farklı özelliği olan, hürmet duyulan temiz ve nezih meleklerin dokunduğu bir Kur'an'dır. Mushaftır. Onun yeryüzündeki mushaf da Aynı şekilde itibar görmelidir. Diğer kitaplardan farklı bir kitaptır. Ona hürmetle bu şekilde olmalıdır diye dolaylı istidral ediliyor. Direkt değil. Devam ediyorum. Bugün Kur'an'a isteyen herkes dokunabilir. Neticede hidayeti elde etmek için önce dokunacak ya sonra anlasın. Müşriklere bu izin veriliyor. Vallaha alem bu e, yorum yani yorum ama biz bunu kaynaklarımızda bulamıyoruz. Hayızlık kadın Kur'an'dan dua mahalletine ayetleri okuyabilir. Evet bunu paylaştık okuyabilir. Eğer diğer ete de okuyamaz demek Allah'ın ayetlerine hangi kıstasa göre dua anlamı taşıyanları oku. Ama şunu de, hepsinin delili var. Yani bu kardeşimiz e, lütfen o delillere e, baksın ayrıca. Çünkü yani e, müminin ayaktayken yatarken uzanırken zikredece ve zikirle ifadeli şeylerin her durumda okunacağını vurgulayan ayeti kelimeler de var, naslar da var, e, bununla ilgili tavır da var. Dolayısıyla bunlar hiçbirisi delilsiz ve altyapısız çıkmıyor. Okuduğumuz deliller ve şey delilleri yan yana getirsinler. Günümüzde Kur'an sayfalar yani musaf yerlere düşüyor, abdestsiz okunmuyor diye ortaokullarda seçmeniz de son özellikle cemaatler hoş karşılamıyor. E, bu doğru değil yani bu duyduğum için soruyorum. E bu doğru değil yani çocukların okuması çocukların eğitimi için ayrıca izin verildiği müşriklerin eğer Kur'an-ı Kerim'e saldırmayacaklar saldırırsa o yere götür. saldırmayacaklarsa hürmet duyarak inceleyeceklerse müşriklerin durumu bundan istisna ediliyor çocukların durumu gibi bilinsin ama müşrikler tarafından Kur'an-ı Kerim hakarete uğrayacak böyle bir muamele görecekse öyle bir meclise Kur'an-ı Kerim götürülmesi veballidir. Bu ayrıca gündeme getirilmelidir. Kur'an ancak odadaki ayette kas edilen temiz kılınanlar da sonra da temizlenenler anlamına değildir. Yani buna göre yaratılışta temiz olanlardır. Melekler ve insanlar her sınıftadır. Bu yüzden bir insan bu e, değişik bir ifade. E, Sorunun cevabı geldi zannediyorum. Gene bazı hocalar hayırlı kadınlar oruç tutabilir fakat namaz kılamazlar deyip hayırlı kadın oruç tutamaz. Kur'an okuyor. Bunlar onun için okudum. Nasları bunun için okudum. Yani Alizade Mürcan hocanın fetvasını alıp her şey ah, isim zikretmekten hoşlanmıyorum. Abdilaziz Bayındır iddia ediyor ki kada meselesi 3. asırdan sonra artık bugünkü manada kullanılmaya başlamıştır. Asasa size okudum nasları bunu onlara nasıl yapacaksınız? Yani Hı. Ya şey de, şö şöyle diyeyim Ali Rıza kardeşimizin kendi, kendisinin söylediğini söyleyeyim ben hüdayin abitim Nabit'im diyor. Ne demek? Başkasından ilim almadan okumadan kendi kendimi öğrendim demek. Cümlesi bu kendi cümlesini söyleyeyim. Ben hüdayin i Nabit bir adamım yani başka yerden iyi, bilgi almaya ihtiyacım yok diyor. Yahu yaptığı için sizler de Yahudiliği e suçlaması yapılıyor yani bunlar be belli şeyler yani bu, naslar bunlar bizim de isteyen kardeşlerimiz tekrar tekrar bakabilirler. Kur'an-ı Kerim'de dualar için teşekkür ederim. Ben o bölümler okumuyorum. Her şey olarak direkt Kur'an-ı Kerim'de ey İsa insana senin ve Meryem'in tanrılardan olduğunu sen mi söyledin? Manalı bir ifade ve buna Hazreti İsa Rabbim seni tenzih ederim. Alem Rabbim sensin ben bir cevap var. Evet hocam. Yani malum testis inancı. Henüz Hazreti İsa dünyadayken mi vuku bulmuştu? Eee ee, pek anlatılmıyor bu. Onun davetine rağmen nasıl dünyadayken peydah oldu? Hayır dünyadayken peydah olmadı tesli inancı. Ama e, Efendimiz gelinceye kadar tesli inancı kuruldu ve İsa Aleyhisselam bunu biliyor. Bunu biliyor. Geri dönüşte bunu soracak. Bunun hesabı kendi muhasebe edilirken ya haber veriyor peygamber efendim. Yarın muhasebe edilirken her ümmet geldiğinde başında peygambere de gelecektir. Yani sonra peygamber efendi bütün ümmetlere şahitlik yapacaktır. Nasıl şahitlik yapacak? Ya Arap, İsa Aleyhisselam geldi. Davasını tebliğ etti. Çilelere katlandı. Yaşadı. Şöyle şöyle yaptı. O gittikten sonra uydurdular diyecek. Onlardan sonra. Kendine inananlar. Yani kendini İsa'ya nispet edenler. Yok hayır. 73 değil, değil. Yani her peygamberin kendine ait ümmeti var. O fırka. Her ümmetin. Yani Adem Aleyhisselam'ın şey var Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın var İbrahim Aleyhisselam var Eyüp Aleyhisselam'ın Yunus Aleyhisselam'ın her ümmetin peygamberi nebisi başında gelecek bu ayrı bir konu o burada değil bu, bu değil bu değil her ümmet kendine Nismet edilne beraber gelecek ve bu sırada azı İsa Aleyhisselam'ın sorulacak ne diye sorulacak bunlara Tanrılık iddiasında sen mi bulundun, sen mi öğrettin diyecek. Cenab-ı Allah şüphesi biliyor. Hayır diyecek İsa Aleyhisselam. Ya Rab tenzih ederim. Ben böyle bir şey nasıl söylerim diyecek. Peygamber Efendimiz de gidecek. Kısaca orada e, bir huzurda şahitlik yaşanacak. Ve Peygamber Efendimiz de İsa da bunu reddedeceklerdir. Tamam. Bu onun cevabı. Bunu... Farz namazların sünnetine niyet edilirken nafile diye niyet edilebilir mi? Edilebilir. Ama isim veren doğru edilebilir. Sadece niyet değil, niyet edin Allah rızası için namaz kılmaya deseniz sünnet için gene yeterlidir. Yani sabah namazının sünneti, öğlen namazın sünnetini demeye de veya zihninde bile canla Allah rızası için namaz kılmaya demeniz yeterlidir. Cumanın sünneti kaçtır? Dört önce dört sonradır, bitti. Zuhru ahir namazının hükmü sonradan ortaya çıkmıştır uzunca konuşulacağı için. Yani şehirde bir, birden fazla yerde namaz kıl, kılma başladığı için nehrin hem doğusunda hem batısında iki tarafında şehir kurulup genişlediği için o zamana kadar şehirde tek yerde namaz kılınırdı. Bu zuhru namazı da bu hadiseden sonra ortaya çıkmıştır. Daha geniş bir çerçevede yeri gelince cuma namazını da inşallah anlatalım. İkindi veyatsız namazının ilk dört rekat sünnetini uygulamada hükmü nedir? Sünneti gayri müekkettir. Müekked sünnetlerden daha zayıftır. Şimdi bir kardeşimiz şöyle ifade ediyor. Yani cenab Allah bize ne yaptı? Her ay adet görüyoruz. Biz neden pis kabul ediliyoruz? Hem cenab Allah verdi hem de cenab Allah pis kabul etmiyor. <gülüyor> yani ayıralım. Dedik ki ibadet edebilmek için hadesli olmak ayrıdır. Pis olmak ki öyle ayrı bir hadisedir. Şöyle diyelim şunu diyebilir miyiz ki bir insan kömür ocağından çıktı. Tamirathaneden çıktı. Eli kara yüzü kara ayağı kara bu şekilde sofraya oturtamazsınız. Hatta ben tanıyorum Anadolu'nun bir kasabasında ra rastlamıştım sö söylemiyorum adını kasabada adamcağız tamirci. Hanımı eve sokmuyor. <gülüyor> O da yadırgamış, dışarıda bir yer ayarlamışlar oraya geliyor, sofrasını oraya veriyor, adamcağız orada yemeğini yiyor, gidiyor. O şekilde eve girmesi de doğru değil ama evin içinde de bu yapılabilir. Bir şey serersin, oturulur. Ama eve bile so sokmuyor. Şimdi bu demektir ki adam bu vaziyetiyle ki ama bu insan bu vaziyetiyle namaz kılabilir mi? Yağıyla, toprağıyla ki namaz kılabilir. Bu insan temiz. Daha yeni yıkanmış, manyodan yeni çıkmış ama abdest bozmuş bir insan. O halde namaz, her tarafı temiz namaz kılamaz. Şimdi buna pesim, buna hades diyoruz biz. Yani hades hali diyoruz. Bu insanın bu durumu namaz kılmaya müsait değil. İyi ki Cenab-ı Allah hikmetleri dünya kadar araştırdı ama iyi ki öyle yapmış. O sayede insanlar yıkanıyor, o sayede elini ayağını yıkıyor, o sayede namaz kılıyor. Bu da insana namaza hazırlıklı insanı ruhen de hazırlar. Paldır köldür ne? Ruhen de hazırlar. Öyle bir şeydir. Yoksa yani kimse necis kabul etmiyor. Yani onun insanın yaptığı yemeği yiyebilirsiniz. O insanın hazırladığı, elinin dokunduğu şeyleri alabilirsiniz ve benzeri ve benzeri. Yani o manada değildir. Umra veya hac'da adet görmeyi önleyici ilaçlar kullanmak doğru mudur? Bu tıbbi bir mesele. Yani tıp ben bir incelenmesi lazım. Tabiatı bozuyor mu? Ne ama şöyle ben tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmiyorum derken çok tecrübem olmamakla beraber yaşadığım başkalarına göre tecrübem fazla. Bir bayan bu tip ilaçları kullanıyor. O sıcak iklime gidiyor. İklim değişik, gıda değişik. Bu sefer adet gelmiyor. Bulanık akıntılar geliyor. O da ne yapacağını şaşırıyor. Biz de ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Bu nevi sıkıntılar oluyor. Anladım ben. Deva, devamı da onu ifade ediyor. Anladım. Ama sıkıntı var. Eğer ilaç kullanır da gelmezse... Bunun da tıbbi bir zararı yoksa sıkıntı değil. Yani kullanıp kullanma, kullanmamak şeyle ilgili bir hadise. Yani tıbbi bir zarar veriyor mu? Başörtüsüz Kur'an-ı Kerim tutulup okunabilir mi? Evin içerisinde tutulup okunabilir. Yani şöyle diyeyim. Kur'an'ı korumak için adabın kemali başkadır. Kur'an-ı Kerim okumak başkadır. Bak kardeşlerimiz soruyor. Ben diyor sık sık bulaşık yıkamak zorunda kalıyorum. Önümdeki rafa diyor Kur'an-ı Kerim'i açsam. Bir taraftan bulaşık yıkasam, bir taraftan ayetleri ezberlemeye çalışsam olur mu? El cevap olur. Kemal'e ayrıdır tekrar ediyorum. Yani insanın abdestli olması, işte oturması, şöyle olması ayrıdır. Kur'an'ı kerim okuma oranınızı çoğaltınız, çoğaltmaya gayret ediniz, Ço çoğaltınız. Dolayısıyla baş örtülü, baş örtüsüz Kur'an'ı kerim buyur, dinle dinleme hususunda da aynı. Do yapın yapınız. Tabi kemal duygusu tekrar ediyorum. Ayrı bir hadisedir. Yani onu öyle kabul etmek güzel bir şeydir. Ama işte bir merasim başımı örteceğim, abdest almam lazım, işte kıbleye döneceğim. Bu nevi merasim okumamızı azaltıyor bu sefer. Evet. evet. Sık sık okuyun, tekrar edin, ezberleyin, yani zihninizde yerleştirmeye gayret ediniz. Ama kemalinin de böyle olduğunu biliniz. Başınız açık okurken veya da mutfakta Kur'an-ı Kerim okurken de ona olan hürmet duygunuzu gönlünüzden silmeyiniz, hürmet ederek o şekilde ok okuyunuz. Ben okumak istiyorum, çok iç içe olmak istiyorum, duygusunu taşıyarak yapınız. Onu basite alarak değil. Anlaşıldı? Sabah namazına uyanılmadığı vakitte kaza mı yapılıyor? Daha sonra vaktinden sonra kılınan her namaz kazadır. Tamam. Neyi? Sünnetini yani sünnetinin yerine ecrini aynı etini sonra kılınır mı? Kılınır. Ama bu aynı sünnet midir? Değildir. Hı -hı. Ya bizde de yani sabah namazının sünneti vacip evet. derecesinde görülür. Güçlüdür. Vacip derecesinde görülür. Onun için o ecri kaçıran sonra kılarsa bir de kıldığı vakti diyelim ki kuşlu vaktiyse kerahat vakti değil. Dolayısıyla onu kılamasan da bunu kılayım Ecir kazanayım duygusuyla. Kılınabilir mi? Evet kılınabilir. Evet. Devam ettik. Umrede hayırlı kadın tavaf etmese de Kabe'ye girebilir diyerek uygulanan hüküm niye dayandırılır? Hiçbir şeye. Uygulamasını bu yıl Umrede Hayrettin Hocam fetva sana dayanarak yapıldı. Fetva vereceğini zannetmiyorum. Vallahi alem. Bile, bilemiyorum. İyice gönüş yaptık. Ben Umre'ye çok gitmek istiyorum. Babam vefat etti. Abim de yok. Dedemin namaz de masraflarını karşılayamıyoruz. Maddiyattan dolayı bayan kafaya gitsem olur mu? Ben olacağını ümit ediyorum. Buna gidebilirsin derken bir kardeşimizin olgunluğuna bakıyoruz. Gidince elde edeceği kara ufuk açılmasına bakarak gitmeye teşvik ediyoruz. Ama bunun mahzuru yoktur da diyemiyoruz. Çünkü... E, Akrabanın yanında bir mahremin olması çok farklı bir şey. Kafile güveniyor, başına bir şey gelince güveniyor. Safa tepesine yakın bir yerde bir kadıncağızın diyanet tacılarından da düştüğünü gördüm. E, kaldıranı çıkmadı. E, sonunda erkekler kaldırmak zorunda kaldı. E, dolayısıyla e, bir de e, kilolu çaydı diye kadınlar vardı bir tane onun da gücü yetmedi. E, dolayısıyla birçok mahsur yan yana yaşanabiliyor. E, başına bir de kırılgan olunuyor. Yani e, mesela komşusu arkadaş olduğu birisi ondan habersiz çarşıya gitse küsüyor. Bu nevi hadiselerin çok tuhaf hadiseleri şimdi liraya getirmek istiyorum yaşandığını gördüm. Mahzuru var ama bakıyorsun olgun dinç, genç, gidecek şey insan. E, ailesinde tek namaz kılan kadın var. Bir tek o namaz kılıyor ailesinde. Yani Beytullah'ı gitmeyi bırak öyle duyguyu taşıyanı da yok. Biz bu tip insanlara gidin diyoruz. İnşallah ecrin kazandığınız ecir kaybınızdan çok olur diyoruz. Eee Burada da söyleyeceğim bundan ibaret. Evet. Babaya itaat, Allah'a itaat, babaya isyan, Allah'a isyan. Peki evlendikten sonra baba ve kocası arasında kalsak kimi dinlememiz gerek? Artık kocanı dinleyeceksin. <gülüyor> Tabii hep birlikte babayı dinleyeceksin ama babalar artık e, şuuru kaybetti. Yani, yani insanlarımız genelde bir şuur kaybı yaşıyor. İstekler çok yersiz istekler. Doğru olmayan istekler. Ben size isteyen birisini söyleyeyim. Çocuk 3-5 kuruş biriktirmiş, aldığı ilk maaşlarını saklamış, bununla Umriye'ye gitmek istiyor, babası gidemezsin diyor. Sebep ne biliyor musunuz? Baba Umriye'ye gitmemiş, babadan evvel oğul gitmez. Sen Umriye'ye gidersen bak babası gitmeden oğlan Umriye'ye gitti derler. Veya babası gitmeden oğlan hacca gitti derler, olmaz gidemezsin. E baba sen, sana vereyim sen git, olmaz ben daha gencim. Yaşlanınca gidecek. Ne kendi gidiyor ne oğlanı gö gönderiyor. Şimdi yani istek doğru olunca istek olur. Eğri olunca değil. Devam, devam ettik. Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Kefse, kesmenin eftal olduğu gün var mı? Hem de kaynakla istiyor. Cevap haftanın bütün günleri tırnak kesilir. Evet. Kaynağa da ihtiyaç yoktur. Aksini söyleyen kaynak getirsin tırnak ne zaman uzamışsa o zaman kesilir <gülüyor> sadece eskiden gece karanlık olduğu için mekruh görülür idi sağa sola sıçrar o şöyle böyle olur diye o açıdan şimdi ışık da var onun için e, tırnak kesmenin günü saat yok özürlü kişinin yani Allah Resulü'nün tırnak kestilir bilgiler var hiçbirisinde günle bir kayıt yok Deliler. dolayısıyla kayıt olmaması delildir Özürlü kişinin yarasından akan kan ve irinin elbiseye bulaşması namazı bozar mı? Cevap bozmaz. Allahu Teala'ya şat e, farklı dinlerin vazığında da vazığında da tanımak ve emirlerini anlatmaya çalışmak günah mıdır? Evet. Bizim önümüzde farklı farklı dinlerin vazığında yani farklı insanları dinleyeceksin. Şöyle delil için istifade edilir mi? Edilir. Ama bir seferinde papazın birisi şöyle demişti, böyle demişti, onlardan nakle ihtiyaç yok. Ama yakala, bazen yakalayış farklı bir vurgu ve buluş olabilir. Bu kimden gelirse gelsin. İster işte tabiat aliminden gelsin, ister Budist'ten gelsin, nereden gelirse gelsin. Bu bilgilerden istifade edilir, bizim bilgi dağacığımıza yerleştirilir, zihnimizde yoğrulur ve onlar kullanılabilir. Dolayısıyla o değil. Ama bir başka kitabı kaynak vermek, bir başka şeye kaynak vermek doğru değildir. Hocam kabir ziyareti namazı kılınıyor. Sünnette yeri var mı? Sünnetine, kabir namazı diye bir namaz biz bilmiyoruz. Kabir nur namazı adıyla bu onu kastediyor galiba ama kabir namazı deyince o manaya gelmiyor. Başka kabirde kabir nurlanacak diye o namaz kılınıyor. Her kılınan namaz, huşu ilinen kılınan namaz, her kılınan nafile namaz, her ecir kazandıran namaz kabri nurlandırır. Bundan şüpheniz olmasın. Ayrı, ayrı oturarak kılınan ve namaz diye bir namaz yoktur. Nafile namazlarda sadece oturmak caizdir. Bu ayrı bir konu. Ama bu ille özellikle oturarak kılınar. Şöyle diyeyim. Ayakta kılınan her namaz, oturarak kılınan her namazdan daha hayırlıdır. Anlaşıldı Ayakta kılınan, kemariyle kılınan her namaz, oturarak kılınan namazdan daha hayırlıdır. Bunun aksine söyleyen hiçbir alim yoktur. Anlaşıldı? Böyle özel bir namaz yok. Namazı kılınız, ayrı ad vermeyiniz, ecir kazananlardan olunuz. Ama nafile namazlar tekrarlıyorum Hanefi alimlerine göre kıyam, nafile namazda ne değildir bize göre? Rükün değildir. Çünkü peygamber efendim hiçbir far namazı atının devesinin üzerinde kılmıyor ama nafile namazları zaman zaman atı giderken atın devesinin üzerinde kıldığını görüyoruz. Buradan hareketle Ebu Hanife Rahimallah nafile namazlarda kıyamın rükün olmadığı kanaatindedir. Ama kıyamla kılınan namaz daha eftaldir. Bu yüzden Pakistanlılar sünnet namazlarının çoğunu oturarak kılıyorlar. Hanbeliler de orada bu işe fitil oluyorlar çok kızıyorlar onların bu şekilde oturarak namaz kılmasına. Ama onların bunu bir gelenek haline getirmesi çok doğru değil. Cevazı ile beraber tekrar ediyorum. Ayakta kılınan yani kıyam, ruku, secde ile yapılan, kılınan namazlar diğer namazlardan daha efdaldirler. Caiz olsa bile. Allah'a emanet olun ve ahiru alamin.